Merhabalar bir ekonomi ekoloji programından daha e, programla daha birlikteyiz. E, Mayıs ayının yoğun çevre ekoloji iklim gündemi e, gerek doğaya yapılan e, ne diyelim saldırılar mı? Saldırılar şeyler, müdahaleler. Ya, e, gerek <gülüyor> sivil toplumun e, karşı çıkışı ulusal uluslararası veya yerel anlamda e, yoğun bir dönem geçiriyoruz. E, önemli etkinlikler Türkiye'de e, gerçekleşiyor. Ee, aslında Türkiye'nin bu ekonomi ve bölgesel liderliğinin şimdi çevre de e, dikkat ediyorum özellikle bu aydan başlayarak önümüzdeki aylarda da hı hı. E, Dünya Nehirler Konferansı İstanbul'da toplandı evet, Haziran Cumartesi ayında yapalım, A ABD he? eski başkan Al Algor geliyor bir iklim eğitimi için evet. Haziran ayında e, <gülüyor> 350 orgun küresel eksen değişimi etkinliği var yani bir şeyde de uluslararası yol, çevre gündemimiz var. Bir var ve var. uluslararası e, networkler ağlar e, Türkiye'de içine alacak şekilde genişliyor diyebiliriz. Evet ama tabii bu arada e, hükümet, e, iktidar e, bunların hepsini göz ardı ederek e, bir el çabukluğuyla ÇED muafiyeti yasasını da e, bir geçirmiş. Bir meclisten maalesef geçirdi. Geçirmiş 97 oldu. önce e, yatırımı planlanan... Evet. Büyük e, projelerin çetten muafiyeti maalesef söz konusu oldu. Evet. E, 18 Haziran'da Doğa Derneği'nin ev sahipliğinde e, Dünya Nehirler Konferansı İstanbul'da toplandı. Kadıköy'de, Kadıköy e, Halk Eğitim Mekkezi'nde. Hı hı hı. E, bu konferansa Güney Amerika'dan, ABD'den, Orta Doğu'dan, Avrupa ve Afrika'dan katılan e, baraj karşıtı hareketler ve baraj, evet, baraj mağdurları mücadele, mücadele veren e, e, kişi e, ve kurumlar katıldı. katıldı evet. Özellikle Amazon'dan gelen e, Hı -hı, kabile evet. şefleri vardı evet, mücadele evet. eden. Kayapo, e, Kayapo şefi ve kızı. E, sen konferansı yerinde izledin. Hı -hı. E, nasıldı katılımcılar, hava, tartışılan konular, e, evet. mücadelenin geldiği nokta ve Neredeyiz? Bu işin neresindeyiz? Baraj konusunda dünyada neler oluyor? Evet pazartesi sabahı açık gazetede biraz bahsettik Ömer Madra ile birlikte ama o programı dinlememiş olan dinleyicilerimiz için de tekrar bir toparlama yapmakta fayda var. Dünya Nehirler Konferansı yapıldı ee, geçen cumartesi İstanbul'da senin de saydığın gibi e, ilginç e, katılımcıları vardı İşte bu Amazon bölgesinden Patagonya'dan e, katılımcılar vardı e, Basra'dan Irak'tan e, katılımcılar vardı Kenya, ve e, Avrupalı ve Amerikalı katılımcılar ve konuşmacılar e, vardı. E, tabii aslında Doğa Derneği e, çok önemli bir iş yaptı. Bütün bu e, büyük barajlara karşı mücadele veren insanları e, bir, bir platformda bir araya getirdi. Zaten bu e, Kanadalı yönetmen e, Todd Sotgate'in... Ee, ...hazırladığı bir belgesel var. Ee, hem Amazon'daki bu yapılmak istenen Belomonte e, barajına karşı olan halkları anlatıyor. Hem de e, bizde Dicle'ye yapılmak istenen Hasan Keyfi sular, sular altında bırakacak olan Ilıs Barajı. Barajı'nı anlatan ikili bir belgesel bu. Belgeselin adı da Democracy yani İngilizcesiyle Türk, e, baraj... E, Demo Demokrasi şey evet, gibi e, Türkçeleştirebiliriz e, bu e, filmden belgeselden yola çıkarak e, bu bütün e, şu anda tabii 15 tane e, sivil toplum kuruluşu e, var bu yapının içinde. Bunlar bir hareket haline geldiler ve demokrasi hareketi olarak adlandırılıyor. Bu hareket içinde yer alıyor bu saydığımız e, çeşitli ülkelerden gelen insanlar. Bunlar kendileri çeşitli platformlarda e, bu e, kendi yaşadıkları bölgelerdeki nehirlerin üzerine ...yapılmak istenen büyük barajlara karşı e, harekete geçmiş e, gruplar. Peki temel mağduriyet nedir? yani ortak Ya da ortak bir mağduriyet var mıdır? Bu, e, şimdi arasında? tabii bu daha çok Latin Amerika, Güney Amerika ülkeleri için... Geçerli olan mağduriyet aslında bizim tamamen yaşam biçimimizi yok etmeye çalışıyorlar e, diyorlar. Çünkü onların hayat e, felsefeleri, inanç e, dünyaları içinde doğa ve nehirler çok e, önemli bir yer tutuyor. E, bütün e, hayat felsefelerini bunun üzerine kurmuşlar, e, kurmuşlar diyebiliriz. ve e, Yani hayat damarlarımızı kesiyorlar, elimizden almak istiyorlar e, ve bize e, hiç olmak istemediğimiz bir hayatı hiç yaşamak istemediğimiz bir hayatı dayatıyorlar diyorlar ve enteresan rakamlar vardı sanıyorum bu nehirleri izleme tam adını ...söyleyeyim, River Watch Hı. River Watch adlı kuruluşun yöneticilerinden birinin verdiği rakamlar ilginçti. 50 binden fazla baraj inşaatı e, gerçekleştirilmiş geçen yüzyılda. Bunlar büyük ölçekli barajlar. Yani bu e, sulamayla birlikte aslında 800 bini geçiyormuş. E, ciddi bir rakam. Küçükleri de katınca mı? Küçükleri de katınca mi? evet. E, 800 bine kadar ulaşabiliyormuş bu rakam ama büyük ölçekli olarak e, gördüğümüz e, barajlar 50, 50 bine mi? ulaşmış. İşte yapımı devam edenler var ve... Ee, ...neredeyse hemen hemen... ...üzerine baraj yapılmamış, dünyada nehir... Kalmıyor. ...kalmamış ve her... 10 e, nehirden bir tanesi e, denize ulaşabiliyormuş. Yani aslında bütün e, hayat damarları kesilmiş vaziyette. Set çekilmiş vaziyette. vaziyette, set çekilmiş vaziyette. E, çok ciddi şeyler vardı, rakamlar vardı, bilgiler vardı. E, i̇şin enteresan tarafı e, çevre duyarlılığı olan e, gazeteciler, işte bunları yazıp çizenler veya bir takım sivil toplum kuruluşlarında görev alanların yanı sıra halktan katılım da Çok iyiydi yüksekti ve e, her e, konuşmacının oturumundan sonra yapıldı soru cevaplar ve ilgi çok yüksekti insanlar e, bilgilenmek için epey e, soru sordular veya e, kendi görüşlerini orada e, bildirdiler o açıdan da çok e, interaktif bir toplantı olarak gerçekleşti. Peki Hasan Hasankeyf kısmında yani benzerlikleri nasıl değerlendirirsin e, Belomonte ile Ulusu Barajı arasında? Evet şimdi bu iki tarafta da bir mücadele var Bu şeylerin mücadelesi artık Kayapo kabilesinin verdiği mücadele Çok ciddi ve dünya çapında tanınıyor Onlara medyada çok büyük ilgi gösterdi Burada bulundukları süre içerisinde Birçok röportaj verdiler Televizyon programlarına katıldılar O açıdan seslerini Duyabilir. gayet iyi duyurabildiler Türkiye kamuoyuna karşı Burada aşağı yukarı Amazon Havzası'nda ...668 kilometre karelik bir alanı sular altında bırakacak bir e, çok büyük çaplı bir mi? barajdan e, bahsediyoruz. Ve e, yapımı tamamlanırsa ki inşallah tamamlanmaz diyelim e, dünyanın üçüncü büyük barajı olacakmış Belomonte. E, 40 bin insanı e, yerinden yurdundan edecek. Tabi rakam küçük görülebilir ama oradaki o e, artık <gülüyor> e, sayıları da giderek azalmış olan... ...Amazon yerlilerinin Hı. tamamen bütün kültürlerine yok edecek bir projeden bahsediyoruz. Bu açıdan önemli, ciddi bu. Bunları anlattılar, bu Kayapo kabilesinin şefi ve kızı. Kız aynı zamanda Gençlik Hareketi lideri orada... Ee, ve e, çok güzel bir şekilde e, Amazon'la Dicle'yi birleştiren bir e, sinerji yaratıldı orada. E, yine konuşmacılardan e, Ilusu Barajı ile ilgili genel işte tarihçesine ve barajın yapılması halinde nelerin olabileceğini anladık. E, Anlattılar. Yani arada kıtalar olabilir, işte okyanuslar olabilir falan ama mesafeler e, uzun e, ama şey mesafeler bir... uzun ama insanlar aynı e, amaç doğrultusunda e, kilometrelerce yolu aşıp bir araya gelip e, aynı amaç için e, çalışabiliyor, birlik beraberlik gösterebiliyor. O dayanışma çok iyiydi. O açıdan da zaten e, Doğa Derneği'nin yaptığı bu organizasyon e, çok önemli ve inşallah daha da artarak büyür. Belki önümüzdeki günlerde başka böyle baraj mücadelesi veren dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar da eklenebilir ve daha ses daha fazla sesini duyuran bir uluslararası platform haline dönüşür. Benzerlik dedin. Oradaki benzerliklerden bence şöyle benzerlikler var. Mesela Türkiye'de doğa ve çevre mücadelesi veren insanlar işte terörist olarak yaftalandılar. İşte çapulcu dendi. Artık söylenmeyen kalmadı. kalmadı. Aynı şekilde bu Amazonlarda da özellikle bu Patagonya'da çevre mücadelesi veren insanlara hükümet tarafından terörist deniyormuş. Orada öyle bir benzerlik. Yaftalamadı zaten Yaftalamada da şey. Var. da iktidarlar ister Asya'da, Avrupa'da <gülüyor> olsun, ister Latin Amerika da olsun fark etmiyor. Ve yine ıı, Danıştay Ocak ayında ıı, Ilus Parajı'nın ıı, ÇED ıı, sürecinin yetersiz olduğu gerekçesiyle ıı, iptal İtal kararı karar vermişti. vermişti. Bu çok sevindirici bir karardı. E, fakat işte e, dün gece geçen şeyle birlikte çed muafiyeti yasası ile birlikte e, tekrardan e, danıştayın verdiği karar boşa çıkmış oldu. E, bu Belmondo barajı ile ilgili de yine e, çed sürecinin çok yetersiz ve eksik. E, yapıldığıyla ilgili itirazlar. Daha önce var. iki üç kere durduruldu galiba. Evet durduruldu. Ikiyle. Evet evet. Hatta yani e, epey süre de attı bir, bir birkaç sene e, durduruldu daha önceki süreçlerde. E, yani bu tip benzerlikler var. E, zihniyet değişmiyor. Yani iktidarların zihniyeti nereye gidersek gidelim aynı. O açıdan o önemli bir benzerlikti. E, dilersen şimdi kısa bir ara verelim sonra konuşmamıza devam edelim. 94.9 Ekonomi Ekoloji... ...Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda... E, ...Dünya Nehirler Konferansı'nı konuşmaya devam ediyoruz. E, Pilin Cumartesi konferanstaydı. E, i̇lk bölümde... ...Amazon'un ve Ilusu'nun benzerinden bahsettik. Dünyada Hı -hı. baraj karşıtlarının mağduriyetlerinden bahsettik. E, kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda birçok sorun var. E, yaşam biçimlerinin ortadan kaybolması... ...kültürlerinin kaybolması... Evet. ...geçim kaynaklarının ortadan kaldırılması... E, aslında şurada önemli bir nokta var Doğa Derneği'nin açıklamalarından bakıyorum. Aslında nehirler ulus devletlerin sınırlarının ne kadar yapay olduğunu da biraz açıklıyor. Evet. İşte doğanın coğrafi bölgelerinin aslında kendi sınırları var. Ve sınırı aşan sular bir işte Türkiye'nin hmm. problemlerinden biri aslında. Bunu Dicle ve Fırat'ta hep görüyoruz uluslararası. Yani Avrupa Birliği bağlamında da hep karşımıza çıkıyor. Bu suların nasıl yöneticili yöneticiliği yönetilebileceği, işte ulus devletlerin ne kadar tasarruf olacağı. Burada Cile ve Fırat'ın ile bir ilintisi var. Basra bataklıklarıyla. Ondan evet. da galiba söyledilmiş evet. konferansta. Konferans katılımcılarından bir tanesi Irak Doğa Derneği Başkanı Azam Albaş'tı. Kendisinin bir sunumu oldu. Fırat bu ılısu e, barajı yapıldığında e, Basra'nın da nasıl etkileneceği ile ilgili e, bu 90'larda Saddam Hüseyin zamanında Basra bataklıkları'nın e, kurutulması ile ilgili bir e, proje başlatılmış fakat kendisi bir mücadele vererek bu bataklıkları kurtarmış ve hatta bu verdiği mücadeleyle de dünyanın en önemli çevre ödüllerinden birisi olan Goldman ödülne layık görülmüş. Onun yaptığı konuşmada ki en çarpıcı bölümlerden bir tanesi bu ılısu barajının ee, tamamen hayata geçmesi halinde e, bu basra ataklıklarının yeniden e, kuruyacağını söylüyor. Çünkü oraya kadar kollar artık ulaşamayacağı için ve yine aynı şekilde e, pek çok e, binlerce insanın da evlerinden olacağını ve oraları terk etmek zorunda kalacağından e, bahsetti. E, yani bu senin bahsettiğin e, ulus e, devlet sınırlarının burada e, başka ülkelere de ee, ...zarar veriyor olması yapılan bir projenin... ...bu baraj olur, işte nükleer santral olur... ...artık bunlar sınır ötesi e, projeler olarak değerlendirilmesi gerekiyor. yani Türkiye bunları e, ÇED muafiyetine sokmak istiyor... Hiçbir çevresel etkiyi değerlendirmesi yapmadan e, yani bu kalkınma hamlesi olarak bu projeler gerçekleştirilmek isteniyor fakat ya bırakın Türkiye'de ulusal çeli değil mi bölgesel ulusal yapmak gerekiyor aslında yani bunu göz ardı edilen şeylerden bir tanesi Türkiye'de. Evet. Ee, ...ilk girişte verdiğim rakam çok önemliydi. Yüzyılda geçtiğimiz yüzyılda 50 binden fazla baraj yap yapıldı. Bunlar büyük evet. çaplı barajlar. Küçük çaplılar değil. Evet. Ee, Pakistan, Çin, Meksika. Hindistan, e, özellikle evet. Hindistan, e, Amerika. Latin bunlar Amerika. Evet e, öne çıkıyor. Peki bunların finansmanı da yani bunlar sonuçta mega projeler adlandırıyor. Yani bir çoğu mega proje. Evet. Belomonte örneğinde gördüğümüz gibi. Evet. E, finansmanı da... Ee, sorunlu mu bunlar? Yani kim finanse ediyor bunları? arkasında kim var? Kalkınma hamlelerinin gelişme anlamında. Hamleleri. Şimdi verilen örneklerden e, bir tanesi özellikle tabi Brezilya eksenli e, konuşulan e, oturumlarda e, sadece e, bu tip baraj e, projelerini e, kredi sağlayan bankalar e, mevcutmuş ve bir dönem işte 80'ler 90'larda Dünya Bankası'nın çok fazla bu tip projeleri e, desteklediği e, söyleniyor yani böyle bir dünyada bir trend olmuş baraj yani, inşa biz etme. Biz de yamancı değiliz yani eski e, tabii, başbakanlarımız baraj kralı olarak, olarak anılır. Tabii bizde de bir, bir dönem e, biliyoruz e, böyle bir seri halinde barajlar inşa edilen e, dönemler vardı. E, şimdi tabii burada e, International Rivers e, Dünya Nehirler Örgütü'nün genel müdürü Jason Rainey. E, ...konuşmasında e, şunu e, söyledi... ...yani bu e, bizim bundan sonraki amacımız... ...yani tabii ki yaptırtmamak bunları ilk amaç ama... E, ...yapıldığı takdirde de çevreye etkilerini en aza indirmek... ...ve tabii dolayısıyla bunlar e, kamunun e, parasıyla inşa edildiği için de... ...bunun... E, e, bu paraların daha yarar e, getirecek işlere aktarılması yani bu paranın takibinin yapılması, e, yapılması e, gibi bir e, düşünce aktardı. Yani paranın nereye aktığını izlenmesi anlamında e, söyledi. E, onun bu, dışında Ulsu Barajı'nda da aslında bu gündeme gelmişti çünkü. Evet. Uluslararası finans kuruluşları, uluslararası e, finans kuruluşları ve ...yurt dışındaki bankalar bunu şey veriyordu... ...Avrupa'da bir evet. kampanya e, dahilinde bu kuruluşlar hedef alıp... ...yıkıcı sonuçları olacak Ilı Su Barajı'na... ...Yasan Keyifli Su altında bırakacak e, Ilı Su Barajı'na... E, ...kredi verilmemesi üzerine e, bir kampanya yapılmıştı... ...ve görece olarak başarılı olmuştu... ...sonra yurt içinden yani ulusal bankalar e, buna e, destek verdi... ...proje yani fon kaynakları çıkardı... Evet. ...ve onun... E, ...sayesinde belki de bu proje, bu büyük yıkıcı mega proje e, gerçekleşecek. Evet. Diğimiz gibi finans alanında da e, sivil toplum artık buna da daha duyarlı. insanlar daha duyarlı. E, hı hı hı. Dünya Bankası belki eskisi kadar desteklemiyordur şeyleri. E, zannediyorum mesela Avrupa'da e, 90'lardan bu yana baraj inşaatı yapılmamış. En son e, Macaristan bir 89'da Tuna Nehri üzerine bir baraj yapmak istemiş. Bu engellenmiş. Gene Fransa'da örnekler var. Bunlar da olumlu olarak verilen örneklerdendi. Evet, teşekkür ederiz Pelin bilgilerini bizimle paylaştığınız için. Demokrasi belgeselini özellikle dinleyicilerimize tavsiye etmek isterim. Kadir Hasta 3 hafta önce gösterimi olmuştu. Ertesi akşam hemen... Doğa Derneği'nin web sitesine yüklendi. www.doğaderneği.org sitesinden Demokrasi belgeseli izlenebilir. Ilı Hasan Keyifle, Amazon'daki Belomonte'nin ne kadar benzer dediğin gibi o arada okyanuslar, kıtalar olsa bile evet. ne kadar benzer mağduriyetler ve ne kadar benzer mücadeleler yaşandığını bu belgeselde daha iyi görebilirsiniz. İşte Irak, Basra'yı bahsettik, Latin Amerika'yı bahsettik. Aslında hı hı. E, bu çevre konusu giderek sınırları aşıyor. E, birliktelikler, ağlar, networkler e, birbirini buluyor. Nehirlerin evet. birbirini bulduğu gibi evet. insanlar da birbirini <gülüyor> buluyor. Evet. E, bugünlük de bu kadar e, ekonomi ekolojiden. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça